Müddessir Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey örtüsüne bürünen Kalk da uyar Rabbinin yüceliğini duyur Temizle giysini Uzaklaştır kendinden pisliği Çok bularak başa kalkma yaptığın iyiliği Ve yalnız Rabbin için dayanıklı kıl benliği O boruya üfürüldüğünde işte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Küfre batmışlar için hiç de kolay değildir. Benimle yarattığım kişiyi baş başa bırak. Hesapsız bir mal verdim ona. Göz doyurucu oğullar verdim. Alabildiğine imkanlar döşedim onun için. Tüm bunlardan sonra hırs ile daha da artırmamı istiyor. Hayır, iş sanıldığı gibi değil. O bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu dik bir yola süreceğim. Derin derin düşündü o. Ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl bir ölçü kullandı? Bir kez daha kahrolası nasıl bir ölçü kullandı? Sonra baktı. Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve böbürlendi. Şöyle dedi. Bu rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil. İnsan sözünden başka bir şey değil bu. Onu Sekar'a fırlatacağım. Bilir misin nedir Sekar? Ortada bir şey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o. İnsan için tablolar, levhalar, ekranlar sunandır o. Üzerinde on dokuz vardır onun. Biz cehennem yaranını hep melekler yaptık. Ve biz onların sayılarını da küfre sapanlar için bir imtihandan başka şey yapmadık. Ta ki kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olanların imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor desinler. İşte böyle. Allah dilediğini Dileyeni saptırır Dilediğini dileyeni de doğruya Ve güzele kılavuzlar Rabbinin ordularını ancak O bilir Bu insan için bir öğüt verici Ve düşündürücüden başka şey değildir Hayır Sandıkları gibi değil And olsun aya And olsun geceye Sırtını döndüğünde And olsun sabaha ağrıp ışıdığında Ki o Gerçekten en büyüklerden biridir İnsan için bir uyarıcıdır Sizden öne geçmek yahut arkaya kalmak Erken davranmak yahut gecikmek isteyen için Herbenlik öz kazancının bir karşılığıdır Uğur ve bereket yaranı müstesna Bahçelerdedirler Birbirlerine soruyorlar suçlular hakkında Sizi sakara sürükleyen nedir? Cevap verdiler namaz kılıp dua edenlerden değildik yoksulu yedirip doyurmuyorduk Boşla kırdılara dalanlarla dalar giderdik din gününü yalanlıyorduk nihayet tartışılmaz ve karşı çıkılmaz bilgi önümüze dikildi artık yarar sağlamaz onlara şefaatçilerin şefaati ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar. Sağa sola kaçışan yaban eşekleri gibidirler. Arslandan ürkmüşlerdir. İçlerinden her kişi de istiyor ki kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin. Hayır, öyle şey olmaz. Doğrusu şu ki, ahiretten korkmuyorlar. Hayır, iş sandıkları gibi değil. O bir öğüt verici, bir düşündürücüdür. Dileyen düşünür onu, öğüt alır. Ve onlar... Allah'ın dilediği dışında öğüt alamazlar Sakındırmaya ve affetmeye ehil olan O'dur